Merhaba, Kamuslu Güreş yeni yayın döneminde ee, tekrar karşınızda sevgili dinleyicilerimiz. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Yeni ee, yayın döneminde Yepyeni bir konseptle karşı karşıyasınız dinleyen, Evet. evet. Ee, hiçbir zaman değişmiyor sözlük olma durumumuz Programımızın adı gene kamusla güreş Kamusla güreşeceğiz ee, Ola ki programımızı ilk defa dinleyen e, Ya da daha evvel dinleyip kamusla güreşin e, Kaldım efendim kaldı mı diyormuş Bilme yani kalmıştır ee, dinleyicimiz yaptım. varsa Efendim kamusla güreş olmaz diye eski bir söz var evet. Kamus sözlük anlamına geliyor bir sözcüğün anlamını sözlükte arayınız, ona başka manalar atfetmeyiniz, aramayınız anlamına gelen bir ifade. Hmm. Ancak biz dördüncü yayın dönemimiz başladı, 3 yayın değil mi? olduk. Üç yayın dönemi boyunca sürekli kavmuzla güreş ettik. Evet. Seçtiğimiz sözcüklerden hep başka anlamlara, kavramlara vardık. O yüzden programımızın adı böyle. E, güreş yıl, ediyoruz güreş Farklı ediyoruz. anlamlar bulmaya çalışıyoruz evet. Bu bize güzel e, bir destek var e, Evet bu sene bir sponsorumuz var Kolektif kitap Onlara şu an e, teşekkür etmek istedim e, e, Teşekkür e... ederiz Evvelce şişli kitaplarından Hep yararlanmıştık evet. Yararlanmaya devam edeceğiz hı. kolektif kitabın hı hı. Kolektif e, Kolektif tek evet efendim. Tek LL efendim Entelektüel de tek LL Evet. diye bilgi de vermiş <gülüyor> olalım verelim şimdi. tamam efendim e, bu yayın dönemi e, biz tezatları ele alıyoruz Hı -hı. E, tezat iki sözcük ele alıp birkaç hafta boyunca e, onlarla ilgileneceğiz ama e, ilk sözcük ikilimize başlamadan biz bu tezat ve zıtlık kavramı ile ilgili biraz konuşmak istedik Keremle e, belki eski programları dinleyen e, dinleyicilerimiz bizim iki baş programımızı da dinlemişlerdir Hı -hı. Ee, orada çok yer vermiştik dualite ve dualizm kavramlarına Hı -hı. Ee, programa girmeden e, twitter adresimizi bir hatırlatalım evet e, kamusla güreş twitter adresimiz e, kamusla güreş gmail.com'da e, mail adresimiz. Evet. Onu atlatmayı unuttuk. Keza e, bu yeni yayın döneminden evvelki üç yayın dönemimizin bütün programlarını onların e, çeşitli görsellerini ve vardığımız anlamları e, çaldığımız parçaları barındıran linkler Açık Radyo'nun sayfasında hı hı. E, programlardan kamusla güreşi bulup bastığınızda e, bugünden geriye doğru bütün evet, kayıt arşivimizde programlara... bütün programlarımız olacak. Evet ulaşabilirsiniz. Sadece kayıt arşivi değil e, Twitter'da da evet, fotoğraflarımız da var aynı var. zamanda resimler evet. var Özellikle Twitter'da daha zengin son dönemler geri geri giderek bütün şeylere hem yayınlara hem görsellere ulaşabilirsiniz Efendim Hı -hı. Tezat şu dualite kavramını Kerem'e paslayayım Evet yani ikicilik dualizm felsefe terimleri sözlüğüne baktım yine bir Ahmet Cevizcin'in yararlanıyoruz sık sık Manası genel olarak herhangi bir alanda birbirinden bağımsız birbirine indirgenemez iki töz ya da ilke kabul etme tavrı örnek olarak da işte tanrı evren ilişkisi ruh madde ilişkisi verilmiş evet. zihin felsefesinde bakılıyor dualizme ruh ve maddeyi iki ayrı gerçeklik olarak gören bir görüş aynı zamanda üçte e, ahlak felsefesinde olgu ve değer ayrımı, bundan kasıt olgusal önermelerle değer yargıları zıtlı veriliyor e, böyle açıklamış Ahmet Çevici felsefe terimleri sözlüğünde. bahsettiğin gibi iki programında geçmişte üzerinde bayağı durmuştuk tezatlı evet ilk yayın dönemimizin i harfinde Hı -hı. vardı iki benim de şu dikkatimi çekti, şimdi bir evreni kavrayış biçimi olarak ikilikler var sanki, zıtlıklar, tezatlar. Bununla ilgili... Kolay bir tanımlama yöntemi gibi bazen evet, değil mi? Hı -hı. böyle bir cümleye indirgendiğinde ben de felsefe kitaplarını karıştırırken Helen, Helen Sikson'un şu ifadesini gördüm, bunu çok doğrulayan... Düşünce aykırılıklardan beslenir diye bir cümlesi var. Hı hı. Ee, şimdi Helen Sikso, dünya hakkındaki düşünme biçimimizi belirleyen şeylerin başında zıtlıklar geldiğini söylüyor. Hı hı. Ee, sonuçta dünyadaki elementleri birbirine zıt çiftlere ayırma eğilimi var insanoğlunun. Ee, bu zıt çiftlere ayırma ki biz de önümüzdeki altı ay boyunca hep bunu yapacağız. İşte ...iyi, kötü, güzel, çirkin gibi... ...en klasik bilinen evet. şeylerle... ...tü yolu vermiş oldu Çift bulduk, evet. <gülüyor> ee, ve düşünce tarihinin buzut çiftlere... ...ayırma üzerine kurulduğunu söylüyor... ...Sikso... Ee, Aynı zamanda bu çiftlerin dolaylı bir hiyerarşik e, sıraya da sokulduğunu söylüyor. Bu benim hayli ilgimi çekti. Nasıl oluyor? Yani e, güzelle çirkin der demez. İşte güzel çirkinin üstünde daha iyi bir yerde hmm. yer alıyor. Hmm. Doğru. E, işte, e, Siyahla bugün, beyaz ayrımında Evet. Işte, beyaz. Beyazı yukarı evet. çıkarıyor insan zihni. E, ya da eğilim daha çok bu yönde diyelim. Çünkü biz bunu çok tartışacağız Kerem'le. E, şimdi helensizlik su aslında... Feminist bir felsefeyi öne çıkarttığı için bu ikiliyi şöyle izah etmiş... ...baskın ve üstün görülen ki o daha çok erkeklikle simgelenen şey... ...yani toplumun bakış açısında böyle... Zayıf ve pasif görülen ve kadınla simgelenebilecek şeyden daha olumlu bir yere, yere oturtuluyor. Hı -hı. E, ve aslında sixo e, bu zafer ve kaybeden karşıtlığına karşı çıkıyor felsefesiyle. Hı -hı. E, her ne kadar genel olarak bütün ayrılıklar, ikilikler, e, zıtlıklar e, bir evrene kavrayış biçimi bile olsa... ...bunu sınıflamaya başladığımız anda bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Doğru. Evet. Ben şeyi konuşmuştuk Kerem'le eski söylencelerden bir tanesinde daha de sanki yer vermiştik kadından bahsederken kadınla erkek tek bir varlıkmış. Sonra bunlar Tanrı'larına bir şekilde karşı çıkıyorlar. İstendiği gibi hareket etmedikleri için Tanrı'nın gazabına uğruyorlar. Tanrı da hep böyle bir gazap halinde. Mitlerde ve dinde. Bunları ikiye ayırıyor ortadan. Ve ...dünyanın çeşitli yerlerine salıyor büyük bir karmaşayla. Ondan sonra işte bu birbirine ait olan çift kadın ve erkek... ...sürekli birbirlerini arıyorlar. Böyle bir hikaye var. Hmm, gayet güzel. Evet şimdi... Evet, Değilmiştik sanırım. Evet değil mi? Hikayeyi anımsıyorum. Ben buradan şeye gittim. Yani bu ayırmak, anlamak için belki gerekli bir şey ama... ...ayrıştırma, ayrımcılık halini alıyor. Ötekileştirme. Tabi. E, tabii haline alıyor. E, o yüzden bunların aslında bir bütünün parçaları olduğunu unutmamak gerekiyor herhalde. E tabii o ayrıştırıcı dilden uzaklaşmak için bir bütünün parçası olduğunu. Yani hepimizin bir aynı bir co co coğrafyada, aynı evrende e, yaşadığımız, dünyada yaşadığımızı. O zıtlıkların aslında birbirini e, enteresan bir şekilde bağladığını unutmamak. ...hep aklımızın köşesinde bulunması gerekiyor... Diye ...düşünüyorum ben bir yandan. Evet, çünkü ayrıştırma... ...bugünlerin en bizi rahatsız eden... ...ne yazık ki hem ülkemizde... ...hem dünyada çok ön plana çıkan... Evet, ...programda zaten ilerleyen dönemde... ...daha da hani bakacağız tabii... ...kelimelere bizi götüren... ...zıttıklara baktığımız zaman... ...insanlık tarihine baktığımız zaman... ...yine işte bu... Özellikle derisinden dolayı sarı evet. ırk işte atıyorum siyah ırk üzerinde deri renginden sırf deri renginden dolayı insanlık tarihi bir anlamda zulüm tarihi aynı zamanda Çok o doğru. ayrıştırmalardan dolayı. Yani derinin dolayı. yanına sonra işte dini ek etnisiteyi eklemişler, nerede yaşadığı gibi özellikle siyasi ideolojilerde zıtlıklar tam bir ayrıştırmaya doğru gidiyor. Bir de Kerem'le konuşurken şuna dikkat ettik, tezat ve zıt seçtiğimiz sözcüklerin, Pek çoğunun sıfat olduğuna dikkat ettik. Evet. Şimdiye kadar genelde hep isim seçiyormuşuz kavram anlamında. İşin ilginci sıfat da görecelik taşıyan bir kavram. Evet. Yani güzel. Sanki bir şeyin tanımı gibi ama ne kime göre güzel? Sana göre bana göre değil. Kötü. Evet, kötü mü onları değil Onları açacağız mi? artık yani. Evet o e, olumluluk ve olumsuzluk yükleme hali zıtlıklara var. Anlam olarak tezat şey TDK'de baktım. Arapça şeyden tezattan geliyor. Yani kökeni Arapça. Karşıtlık, karşıt olma hali var. Hı hı. E, bir de edebiyatta bir de söz sanatı var biliyorsun. İşte anlatımda evet. birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma hali var. E, bunu da arada ekledim dedim. Yani sözlük program olarak. zıt da zıtın da kökeni Arapça yine. Evet. Karşıt anlamına geliyor. Evet. Araya girmiş gibi oldu zıt, mu? Tabi Tabii tabii. Şimdi çünkü biz aslında seçtiğimiz e, ikili... Ak ve kara artık hı hı. söyleyelim. Evet. <gülüyor> e, fakat bütün e, önümüzdeki dönem boyunca tezatlar üzerinde gideceğimiz için... E, ...biraz açıklamak ve neden e, bu başlıkları seçtiğimizi konuşmak istedik. İyi dolu efendim. Evet, efendim. Aramıza zıtlık girmesin canım. Bidemciğim. Girmez Keremciğim seninle <gülüyor> benim olama zıtlık. E, İstersen ak ediyorum. ve karaya başlamadan bir şarkı arası verelim. verelim. Sonrasında devam edelim. Parçamızda ak ve karayla çok ilgili... ...Michael Jackson'dan Black or White... I'd rather hear both sides of the tail. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the fight get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Evet. Tezatlarla dolu yeni yayın dönemimizin ilk sözcüğü ak ve kara da black or white'ı dinledik Michael Jackson'dan ee, ilk sözcük ikilimiz ak, kara, siyah, e, beyaz Ak koyun, siyah, kara beyaz. koyun belli olacak, olacak. efendim Buyurunuz İnşallah. efendim ee, İsmet Zeki Eyüboğlu etimoloji sözcüğüne baktık Burada ak var tabi beyaz var nişan yana baktım yine beyaz, siyah var e, Etimoloji sözcüğünde ak, e, Türkçe tabi ak, ag, e, karanın karşıtı Yükseliş, devinme, aşağıdan yukarı doğru çıkış şu gösteren kök. Hmm. Ee, güneşin doğarken saçtığı aydınlık nedeniyle parlaklığın, yani aklığın, yükselişiyle bağlantılı diyor İsmet Zeki Yüceli. Çok hoşuma gitti bir yandan da hmm, şey ee, doğal bir olay olan Güneşin doğuşun doğuşunda ak kökünün dile getirdiği durum parlaklık, ağırma, aklık, aydınlığın, ışığın aşağıdan yukarı doğru yükselerek yayılışına dayanır diyor. Almancası Weiß, Fransızca Blanche İngilizce White, Farça'da Sefit Arapça Beyaz e, Latincesi Albus Grekçesi Albos, İspanyolca Blanco, İtalyancası Blanco Sanskritçe <gülüyor> Bunu çok zor söylüyorum e, Baharga <gülüyor> ha, yok. E, e, Beyaz e, Arapça kökenli dediğim gibi e, Dişinin Memesinden akan sıvıya süte Beyaz denir Hı -hı. Süt renginde olması nedeniyle aklık bildiren niteliği de beyaz dendi diyor. E, Nişanyanda beyazda e, köken olarak Arapça olduğunu söylüyor. b kökünden gelen bayat. Beyaz olma, beyazlık, beyaz renk sözcüğünden alıntıdır diyor. Bu sözcük Arapça bayt, bay yumurta sözcüğünden türetilmiştir diyor. Ha, beyaz olduğu için yumurta. E, Hı -hı. Siyah ise yine Nişanyanda... E, farça siyah veya siyah kara sözcüğünden alıntıdır. Farça sözcük orta farça aynı anlama gelen siyav sözcüğünden, sözcüğünden evrilmiştir. E, bu sözcük eski farça ve avesta yani zent dilinde aynı anlama gelen siyava sözcüğünden evrilmiş. Aynı zamanda Ermenice'de de siyav e, sev aynı anlamda ee, ...biçimi eski parçadan alınmış olmalıdır. Hı, çok kardeş şey e, ee. aslında sesler barındırıyor. E, milletler bazen kardeş olamıyorlar ama... ...dillerin kökenine Hı. gittiğimiz zaman... <gülüyor> ...kardeş olduklarını görüyoruz. E, etimolojik olarak böyle. TDK'de neler var? E, bakalım istersen. Tabii. E, kara isim işte en koyu renk siyah, esmer... E, Tabii mecazi olarak hani varacağımız kelimelerle de ilintili düşündüğümüz zaman çok zengin, inanılmaz zengin. E, hangi açıdan bakacağımı şaşırdım açıkçası. E, kötü, uğursuz, sıkıntılı hı hı. E, yüz kızartıcı durum, leke anlamına ihtiva ediyor. Kara ağzı diye bir hı, e, er, değil mi? iftiracı. Kara borsa var hepimizin bildiği işte piyasada olmayan malı yüksek fiyatta alıp satma işi var. Yine olumsuzluk gene evet, öne çıkmaya başladı. Evet olumsuzluk evet. Ee, kara gün dostu var yine olumsuzluk üzerine düşünülebilir. Kara haber, kara kara düşünmek, aranızdan kara kedi mi geçti, ha, evet. zavallı kedicik. Ee, kara kuru yine esmer zayıf anlamı ihtiva ediyor biliyorsun. Ee, kara, kara liste var meşhur hani Sen aldım kara listeye. Evet. Hep olumsuz. Evet kara kuvvet var. Ee, din bağnazlığının oluşturduğu gerici ve tehlikeli güç Aha bunu bilmiyordum. Evet. Kara kuvvet deniyormuş. Evet. Hı -hı. Hmm. Kara mizah var. Belki bu oğlumda biraz, değil mi? Evet, o e, İngilizce dedi. de daha çok düşünmek yermek gibi. Evet. Gibi, evet. Onun e, sanki Türkçeleştirilmiş hali gibi. Kara basam var işte, meşhur, sıkıntılı ve korkulu düş. Evet. E, devam edeyim. Siyah var. E, işte siyah yine dediğim gibi, Farsça kökten geliyor. E, ak ...akıdan da bahsetmiş olduk... ...kar süt gibi şeyleri, rengi beyaz... Ay, ...mecazen de yine çok kuvvetli... ...alnı açık, yüzü ak gibi... ...temiz gibi... Ee, ...beyaz leke var işte... ...bir gözünde ak var denilir bilirsin... Hmm. Ee, ...böyle... ...evet ben de deyimlerle... ...ve mecazlarla ilgili... Ee, düşünüp bir takım fikirlere vardım ee, şimdi bir yandan biz bu ikilikle e, karşı karşıyayken e, Kerem'le demiştik yani birinin aklediğini dediğini öbürü kara der diye bir söz vardır hı hı. E, hatta o yüzden akla karadan başlayalım dedik çünkü tam da tezatı ifade eden bir cümledir e, keza Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde de destek yayınlarından çıkan akı karayı yitirmek diye bir ifade var e, şaşkınlaşmak gördüklerini doğru algılayamamak anlamına hmm. e, geliyormuş. Güzelmiş. Akı karayı görememek. Yitirmek. Yitirmek. Yitirmek. Ee, ama birinin ak dediğine öbürü kara der e, bizim asıl başlangıç noktamız. Bizim bir de akla karayı seçmek vardır. Hmm. Çok zorlanmak anlamında. Şimdi İngilizce'de baktığım zaman black'e e, renk e, anlamı dışında e, aynı zamanda belli bir bu renk Ten rengine sahip topluma da black deniyor. E, keza e, çay ve kahvenin sütsüz olanına da black deniyor. Aynı zamanda kirli anlamı var. Kızgın anlamı var. Hmm. Depresif anlamı var. İngilizce'de şeytan anlamı var. Ee, ...ve senin demin söylediğim... ...bizdeki kara mizahın geldiği yer... ...olan ironi anlamı hmm. var... Ee, ...yani çay kahve... Ve ...ironi dışında gene bir olumsuzlama... ...ağır basıyor İngilizce'de de... ...ben deyimlere baktığım zaman... E, ...şeyi gördüm... ...mesela kara sevda... E, ...burada belki diğerlerindeki gibi bir olumsuzlama yok... ...ama hani... ...içine batılıp çıkılamayan... E, hmm. ...bir türlü... ...bir sevda söz konusu... E, Eskiden e, Karakoncalos'tan bahsetmiştik bir cadı. Ee, hmm. gene olumsuzlama söz konusu ee, hamam böceğine kara fatma diyoruz. Orada ha, evet. kadına da dönük karaya da dönük bir olumsuzlama var. Senin demin söylediğin kara haber, kara borsa, kara baht kara çalmak, kara cahil hepsinde e, kötü pis, tekinsiz anlamlarının öne çıktığını görüyoruz artık çünkü diğer kelimelere varalım diye e, adıma attık. Bazen olumlu anlamları oluyor. Işte var mesela, var. Tabi, onlara da bakacağız. Ee, bela bir... işte biraz bela. ...mela olumlu anlamda güç, karizma, mesela tarihi karakterler var. Kara Murat gibi. Aa, doğru. <gülüyor> Kara Şövalye var, meşhur film var. Doğru. E, mimarlar siyah giyer diye bir ifade var. <gülüyor> e, bu aslında karizmasını karanın öne çıkartan e, bir şey. Hatta sadece mimarlar değil, e, bir takım tanınmış insanlar biliyoruz. Şov dünyası içinde ya da e, işte... E, ...bilgisayar dünyası içerisinde... ...hep siyah giyiyorlar, Gizem'in... Evet, karizma ile birlikte ama... ...bir yandan da işte adalet çalışanlarının... ...kıyafetlerinin rengi bir yandan da otoriteyi de... ...temsil ediyor. Mahkum, ha, doğru. mahkum edilmeyi... ...temsil ediyor. Ha, hakimler, e bir yandan da avukatlar. hani tehdit... olarak da doğru, doğru Hani o açıdan da... ...düşünmek gerekiyor. Doğru. Ee, ben e, bu... E, ...olumlu ya da ürkütücü... ...ya da etkileyici... E, ...olma babında... E, ...gene Kemal saklı sözlüğünde... E, ...hiç duymamıştım... E, ...kar beyazdır, itler sıçar... ...kahve karadır, beyler içer diye... ...bir sözle karşılaştım... Hmm. ...aslında karanın soyulara vergi olduğu... ...bir ağırlığı olduğu anlamına geliyormuş... Hmm, ...çok ilginç. Evet, ...dediklerimizin altını Argo çiziyor... ...argo'ya da baktım ben Didem'ciğim sözünü keser gibi Yo, oldum ama e, ...muhabbet e, üzerine evet, kurulu bizim... Ta, evet. İşte Argo'da neler var? Beyaz bomba var mesela. Uyuşturucu niteliği taşıyan bir ilaç. E, ropinol. E, beyaz çıkmak pek sevmeyeceksin ama... ...Gerdek Gecesi'ndeki cinsel ilişki sonucu... ...kanaması olmamak. Allah! Beyaz var. çıkmak ee, deniyormuş. Sen sevdin mi? <gülüyor> <Şu an bayılım. gülüyor> ben sevmeyeceksin diyor. <gülüyor> <gülüyor> kara Argo'da ikinci kalitede esrar... ...Kara Bacak Jandarma... ...Kara Düzen Okur Yazar Okumuş Kimse. Bu da ilginç değil mi? Ben Aa. tam tersi bilirdim yani. Kara Düzen... Kara düzen okumuş kimse değil mi? Okur yazar dinliyor. okumuş kimse evet Argo'da. da. Bilmiyorum. Karalı da avukatmış biraz önce bahsettiğimiz gibi. O kıyafetten gibi. ötürü. Evet. Ee... Ben de gene o zaman saklı sözlükte olanları bitireyim. Karayla ilgili ee, sevgili dinleyiciler böyle seçtiğimiz e, ikililer devam edecek birkaç hafta boyunca. O yüzden daha rahat e, gidiyoruz. Ben yetişeceğiz diye e, sonunda bir sözüm daha var diye bağırmayacağım. <gülüyor> Şunu da söyleyeyim falan. <gülüyor> evet. Efendim Karay e, suç anlamına geliyormuş, e, birebir derleme sözünden almış Kemal Ateş. Hani herkes kendi karasını bilir cümlesinde olduğu gibi. E, kara günlü bahtsız demek. Kaman ağzında bu, kaman ağzında bahtsız Hı. anlamına geliyormuş. E, kara gün kararıp kalmaz, kötü günler geçicidir. Gene e, olumsuzluk verdi anlam olarak. Ee, bir de şuna dikkat ettik çalışırken kara ile türetilmiş ifadeler beyazla türetilmiş olanlardan ya da akla türetilmiş olanlardan daha fazla. Evet doğru. Olumsuzun altını çizmek için hep böyle bir gidilmiş. Sevgili dinleyiciler bu sefer de ben bu yeni yayın döneminde böyle olsun... E Zamanımız doluyor diyeyim. Ee, i̇kinci programımızda e, Ak ve Kara ikilisine devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Kamusta Güreş bugün sona eriyor. İyi, İyi haftalar. haftalar.